Üniversitedeki kürsüsünden istifa edip ayrılmış, Rusya'nın Smolenska eyaletinin Tatevo köyünde öğretmenliğe atanması için eğitim bakanlığına bir dilekçe vermişti. Profesör Raçinski çok genç olmakla beraber bilim dünyasında büyük bir ün kazanmıştı. Yazdığı matematik kitaplarının birçoğu Rusçadan başka Fransızca, İngilizce ve Almancaya tercüme edilmişti. Bu genç bilim adamının yabancı ülkelerinin bilim adamları arasında da büyük bir şöhreti vardı. Zaten Raçinski'nin yazdığı kitaplara bakılınca kendisinin güçlü bir zekaya, geniş ve derin bir bilgiye sahip olduğu anlaşılıyordu. Raçinski kendisinden önceki matematikçilerden hiçbirinin varlığından bile haberdar olmadığı bir takım yeni görüşleri ortaya atmış, bununla da kalmayıp bu yeni problemlerin nasıl çözümleneceğini de göstermişti.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 Bu kısa zamanın içinde öğrencilerinden üçü profesörlüğe aday gösterilmişler, hatta bunlar da kendilerini yetiştiren hocaları gibi seçkin birer bilim adamı olmuşlardı. Bütün bunlardan anlaşılıyordu ki, Raçinski derin araştırmaları ve geniş bilgisinin yanı sıra adam yetiştirmek gibi güçlü bir yeteneğe de sahipti. Fakat şimdi...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 Hatta işlerinden bazıları, ''Zaten bu matematikçiler biraz anormal insanlardır, akıl ve zihinleri karma karmakarışıktır, onlar hayatı da anlamamışlardır. Raçinski denilen adam da bunlardan birisidir. Büyük zannettiğimiz bu profesör de büsbütün aklını yitirmiş görünüyor.'' gibi konuşmaya bile başlamışlardı. Bu haberi duyan üniversitenin rektörü de öfkesinden köpürüyor, Raçinski'ye şöyle sitem ediyordu. ''Yahu sen ne yapıyorsun?''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 Deliyanov, saray ve çevresine yakın biriydi ve yaratılış itibariyle kaba bir adamdı. Rus başlıca akıl hocalarından olan, Pobonesov'un peşinden hiç ayrılmaz bir kölesi gibiydi. Raçinski'nin köy okuluna öğretmen atanmak üzere vermiş olduğu dilekçeyi kendisine ilettikleri zaman, Deliyanov şöyle bağırmıştı. ''Ne? Raçinski köy öğretmeni mi olmak istiyor? Bu adam delirdi mi? Eğer ben onun çocukluğundan biri tanımamış olsaydım,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 Tateva Köyü'nde böyle bir ortama gelmişti. Sihirbaz Raçinski, köyde açtığı okuldaki eğitimine kendine özgü bir metotla başladı. Bu yüzden de köylüler ve çiftlik sahipleri, profesörün gerçekten aklından zoru olduğunu düşünmeye başladılar. Köy okulunun binası büyük ve aydınlıktı.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 Raçinski, bu düşüncelerden hareketle, eski ve yeni bütün öğrencilerinin arasında uyanık, çalışkan bir neslin yetişmesine önderlik ve öğretmenlik etmiştir. Kendiliğinden Yetişen Elmaslar Aradan on yıldan fazla zaman geçmişti. Profesör Raçinski, iki defa son sınıf öğrencilerine diploma vermişti.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 Raçinski, yaratılış bakımından çok zeki olan bu çocuklarla çok ihtiyar eder, onlarla övünürdü. Bogdanov-Bielski, köy okulundan sonra liseyi de bitirdi. Bundan sonra ise Leningrad'daki Güzel Sanatlar Akademisi'nde eğitimini tamamladı. Üniversiteyi bitirirken birincilik ödülünü kazandı. Eğitimini tamamlamak üzere İtalya'ya devlet bursuyla gönderildi. Daha sonra Bogdanov-Bielski, Rusların en büyük ressamlarından biri oldu. Bu sanatkarın yaptığı tablolar, Leningrad ve Moskova resim müzelerinin en değerli tablolarının arasına girdi. Bogdanov-Biyelski'nin resimleri defalarca basıldı ve çoğaltıldı. Sanatkar ressam birkaç tablosunda kıymetli öğretmenini, Raçinski'nin köy okulunda yaptığı çalışmalarını işlemiş ve kendisinin köy okulundaki eğitim yıllarını ve hatıralarını böylece tazelemiş ve o yılları unutulmaz kılmıştır.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 O insan artık o alışkanlığın kölesi olur. Sizler, hiçbir kimsenin ve hiçbir şeyin kölesi olmayın. Eğer bir süre tembellik yakanıza yapışır, ya da herhangi zarar verici bir oyun, bir eğlence sizi kendine çekmeye başlarsa, o anda duygularınıza ve olur olmaz isteklerinize hakim olun. Hayatınıza en faydalı olabilecek bir şekilde çalışmaya ve hareket etmeye kendinizi mecbur bilin. Bir kötülük yaptığınıza inanıyorsanız,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 Profesör Raczynski'nin bir diğer kabiliyetli öğrencisi Bogdanov Zabolotny'ydi. Bu çocuk sonraları sadece Zabolotny unvanıyla meşhur olmuştur. Raczynski'nin okulunu bitirdikten sonra köyde babasının yanında kalmıştı. Raczynski'nin denetim ve gözetimi altında dört yıl çalıştıktan sonra Moskova'ya gitti. Oradaki liselerin birinde çok başarılı bir bitirme sınavı verdi. Sıradan bir köylü çocuğunun bu sınavdaki başarısı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 19 yaşında üniversite eğitimini tamamladı. Altın madalyalar kazandı ve yüksek paralarla ödüllendirildi. Eğitimini tamamlamak üzere devlet bursuyla Paris'e gönderildi. Genç bilgin pastörün meşhur tıp enstitüsünün en gözde ve en sevimli bir öğrencisi oldu. 3 yıl sonra meşhur bir bakteriyolog olarak yetişti. Pastörün teklifi ve ricası üzerine koleranın çıktığı yer olan Hindistan'da araştırma ve inceleme gezisine çıktı.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 Devamlı şekilde düşünceli, ciddi ve çok defa oruçlu olan Şaşa, yani Vasilev, çok dindar bir çocuktu. Dört İncil'i de ezberlemişti. Bu çocuk, bir din adamı olmak arzusunu taşıyordu. Şaşa, Raçinski'nin ilahiyat fakültesine yerleştirdiği öğrencilerin üçüncüsüydü. Vasilev de ilahiyat okulunu bitirdikten sonra köyünde görev yapmak istemişti. Bu çocuğun sınavında bir psikopos bile hazır bulunmuştu.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 kendisini bir türlü bırakmak istemiyordu. Bu haberi duyan fabrika işçileri aralarından heyetler seçerek Vasilef'e gönderiyorlar. Ne olur buradan gitmeyiniz diye yalvarıyorlardı. Vasilef sonunda Pop Alexander unvanını alarak Petrograd'ın kenar mahallelerinde bulunan küçük Vasilef sonunda Pop Aleksandr unvanını alarak Petrograd'ın kenar mahallelerinde bulunan küçük bir kilisenin papazlığını kabul etti.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 Kocaman Rus ülkesi ise eski ve ahşap bir bina gibi, günden güne sallanmaya ve çökmeye başlıyor. Fakat insanı en çok üzen nokta şudur ki, bu manzara karşısında hiçbir kimsenin kalbi sızlamıyor, büyük bir felakete ve çöküşe doğru hızla giden ülkemizi kurtarmak için, hiç kimse ciddi bir faaliyette bulunmuyor. Rusya'nın o zamanki hali gerçekten çok kötüydü. Prensler ve önde gelen idareciler, Vasilef'in yanına gelip vatan topraklarının, ülke kaynaklarının, yeraltı zenginliklerinin nasıl yağma ve talan edildiğini, ormanlarının ve arazilerininse yabancılara nasıl peşkeş çekilip nasıl satıldığını anlatırlardı. Bu sözleri dinleyen Vasilef, yani Pop Aleksandr'ın öfke ve hiddetten tüyleri ürperir. Aman ya Rabbi! Bu duruma karşı ne yapmalı? diyerek elleriyle başını döverdi. Gözlerini açmak lazımdı.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 Cahil olan halk bu durumlarda öyle taşkınlıklar ve vahşetler yapar ki bu yaptığına sonra kendisi de pişman olur ama o zaman iş işten geçmiş olur. Pope Alexander'in bu konuşmaları kontların ve prenslerin pek hoşuna gitmezdi. Bunları dinlemek istemezler veya hutt belli belirsiz bir gülümsemeyle karşılık verirlerdi. Siz idealistsiniz, fazla abartıyorsunuz. Hem halkın gerçekten ne durumda olduğunu bilmiyorsunuz.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 Çar ikinci Nikola'nın oğlu ve Rus tahtının veliahtı yedi yaşını bitirmişti. İlk defa oruç tutacağından, gereken dini töreni yapmak üzere Vasilev saraya davet edilmişti. Vasilev, veliahtla sohbet ederken Çar ve Çariçe'de yanlarında bulunuyordu. Vasilev'in sözleri çok hoşlarına gittiğinden Vasilev'den kendileri için özel ders ve sohbetler yapmasını istemişlerdi.